Elhamdülillahi Rabbil Alemin As-salatu was-salamu ala rasulina muhammedin ve a'lihi ve sahbihi ecmain Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amanut tequllaha vel tenzur Ma kaddemet ve kulla inna Allah habir bima ta'malun Evet cenab Hak, Ben iman ettim diyen kullarına seslenerek ey iman eden kullarım benden korkun diyor yani Allah'tan korkun. Derken biz Allah'tan korkunun ölçüsünü bilmeliyiz. Ölçü ne? Yani Allah'tan korkunun ölçüsü, alameti nedir? Mesela bir kul ben Allah'a inanıyorum Allah'tan korkuyorum dediği zaman Allah'ın yasaklarından kaçıyorsa o kişide Allah korkusu var demektir. Ama şimdi kişinin ağzında ben Allah'tan korkuyorum kelamı var ama Allah'ın emrine uyma gayreti hiç yok böyle bir insanın Allah'tan korktuğunu söylemesi sadece Müslümanları aldatmak içindir. Bir gafil Müslümanlar var. Hani iki türlü Allah'tan korkmayanlar var. Biri Allah'tan korktuğunu söyleyerek Müslümanları aldatan dünya uyanıkları. Diğer biri de Allah'tan korktuğunu söyleyerek Allah'ın emirlerine yanaşmayan tembel, gafil, cahil Müslümanlar var. Şimdi bunları ayırmak lazım. Biri Allah'tan korkuyor, korktuğunu söylüyor. Fakat Allah diyenlerle alay ediyor. Allah diyenlerin maddelerini sömürüyor. Allah diyenleri yanlışlara sevk etmeye çalışıyor. İhlaslarını bozmaya çalışıyor. Bunlar nedir? Dünya fitneleri, fitnecileri ve dünyada kendini uyanık zanneden Allah'tan korkmadığını açıklamış olan bir grup gafil cahil insanlar. Ebu Cehil cümleleri Hani o zaman böyleydi. Kendisine tabi oldukları Ebu Cehil peygamberimize karşı çıktığı için bir grup aldatılmış insandan Ebu Cehille beraber peygamberimize karşı çıkıyordu. Ashaba işkence yapıyordu, zulme diyordu vesaire. Aynı şekilde bugün Allah'tan korktuğunu söyleyip ibadet edenlerle alay eden, ibadet edenin ibadetiyle, örtünenin örtüsüyle, sakallının sakalıyla, çarşaflının çarşafıyla alay eden bir grup insan var. Bunların güç kaynağı, basın ve yayın, eski müşriklerin, eski cahillerin, Güç kaynağı da Ebu Cehillerdi. Çok enteresan değil mi? O Ashab'a eziyet edenler gücünü Ebu Cehil'den alıyorlardı. Fikri zikri Ebu Cehil'den alıyorlardı. Ama bugünün Müslümana zulmedeni gücünü basından yayından alıyor. Yani onların kışkırtmasıyla Müslüman'a boğaz ediyor. Onların kışkırtmasıyla Müslüman'a isim takıyorlar, alaya alıyorlar. Demek ki dünkü Ebu Cehillerin görevini bugün kim yapıyormuş? Basın yayın mensupları yapıyor. Cenab-ı basın yayını İnşallah Müslüman kardeşlerimizin önüne geçirsin ve biz de onların şerrinden kurtaralım. Şimdi Müslüman olarak tam bunları anlattım ki bunlar Allah'tan korktuğunu söyleyen ama korkmayan aksine Allah'tan korkanlara zarar verenler. Şimdi Allah'tan korkanlara bakıyoruz. Allah'tan korkunun ölçüsü neydi? Allah'ın emirlerini harfiyen yerine getirme gayreti, Allah'tan korkmanın açık alameti. Mesela Cenab-ı Hak kıyamet kopacak diyorsa, kopacak olan kıyamete hazırlanmak. Kıyamete nasıl hazırlanılıyor? Ameliyle, iklas ile, ile itikatla, hayır hasenat ile. Dolayısıyla cennet var deniyor. Cennete neye hazırlanıyor? Cennete inandım diyen bir insan Allah'tan korkanlığa inanır. Allah'ın vaat ettiği güzelliklere sahip olmak ister. Allah'ın azap edeceği haberine de Allah'a sığınarak o azaptan korunma çarelerini arar. Mesela cennet sevdası olur Allah'tan korkan da cehennem korkusu olur. Yani cehenneme gitmemek için cehenneme götüren şerli amellerden kaçar. Cennete götürecek olan güzel amelleri de kendinde toplamaya çalışır. İşte bu insan Allah'tan korkan insandır. Alametiyle bunu ispat etmiş olur. Ayet-i kerimede Cenab-ı يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُتَّقُ اللّٰهَ وَالْتَنْدُرُ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkun derken tekrar Cenab-ı Hak وَتَّقُ اللّٰهُ Yani bir ayette iki defa Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Yani birinde Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkun buyuruyor. İkincisinde de Allah'tan korkun çünkü innal lahe habirun bima Allah sizden haberdardır. Ne yaptığınızı, neyi planladığınızı o çok iyi bilir. Hani yaptığınız şey bugünkü amelleriniz Yapacağınız da niyetlerinizde gizlediklerinizdir. O sizi her şeyinizle biliyor. Yani sadece yaptığınızda bilmiyor. Her şeyinizle biliyor. Mesela bizim Allah'ımız öyle bir Allah ki O'nun bilmesi bizim gibi değildir. O'nun işitmesi bizim gibi değildir. Tek cümleyle şöyle tarif edelim. Allah-u Teala kainatta yarattığı yalnız insanları değil, insanlarla beraber yarattığı bütün mahlukları, denizdeki balıkları, havada uçan kuşları, cennetteki melekleri, kabirdeki ölüleri vesaire canlı cansız bütün mahlukatı aynı saniye içerisinde Ayrı ayrı dinler ama bu ona zor gelmez. Ayrı ayrı gözetir ama bu ona zor gelmez. Yani Allah'ın işitmesi bir kul işitmesine benzemez. Onun görmesi bir kul görüşüne benzemez. Hem yaptığınızı hem yapacağınızı biliyor. Niyetlerinizde gizlediğinizi biliyor. Ve onun için diyor ki, bakın ey kullarım, ben sizin yaptığınızı, yapacağınızı, arkanızdakini, önündeki, önünüzdekini, sağınızdakini, solunuzdakini, yani bütün duygularınızda gizlediğinizi ve açığa vurduğunuz her şeyi biliyorum. Böyle bir inançla benden korkun. O zaman korkmuş olursunuz. Allah'tan korkarım diyerek kendinizi aldatmayın gereğini yapın diye Cenab-ı Hak tekrar vurguluyor. Bak. İnnallâhe khabîrun bima tamelun. O yaptığınızı, yapacağınızı kemaliyle, incelikleriyle, detayıyla bilir. Bitti. Ama kul Allah'a değil de kendi hafızasında bir tamir edilmiş, ona inanıyorsa o zaman o ne işitir ne bilir. O zaman yapabilsin yapacağını. Allah da hazırlamıştır ona vereceği cezayı. Onun için Allah'tan korkuyorum derken Allah'tan korkunun ölçüsünü bilmeliyiz. Allah'tan korkunun ölçüsü alameti kulun Allah'ın emirlerine yönelmesidir. Yasaklarından kaçmasıdır. Bunun haricinde ben Allah'tan korkuyorum diyene inanmayın. Diğer bir deyimle Cenab-ı tekrar Allah'tan korkumuz emrini verirken, Allah'tan korkmanın nasıl da yine cevap tarif ediyor. Yarına hazırlık yapın. Görüyor musun? Yani yarına hazırlık yapın. Yarına hazırlık yapmayanın Allah'tan korktuğunu söylemek cehalet olur ve. Allah'tan korktuğunu söyleyip de Allah'ın emrine itaat etmeyene itaat eden bir millet dinini kaybeder. Dünya devletlerini görüyorsunuz hep bu şekilde dünyadaki Müslüman devletleri hep bu şekilde zelil oldular, perişan oldular. Seçimden seçime ben Allah'tan korkuyorum diyor. Bir de seçimden seçime bir takım şeyler söylüyorlar. Müslümanları aldatarak oylarını alıp hapishane deliklerine sokuyorlar. Asırlardır bunu yaptılar. Ve yapmaktalar. Demek ki insanın ağzındaki söze bakarsak hakkı kaybederiz. Dil doğru da konuşur, eğri de konuşur. Ama biz Ağzdaki söz ile beraber yapılan icraata bakmalıyız. Fert olarak, toplum olarak, millet olarak Allah'tan korkuyorum diyende Allah'ın emrine boyun eğmesine bakacağız, dikkat edeceğiz. Aksi halde Allah'tan korkuyorum der ve bu cehiller gibi. Allah'tan korkanı Allah'a karşı çıkarır. Allah'tan korkup Allah'a itaat edeni Allah yolundan çıkarır, kendi yollarına düşürürler. Onların yolu ne? İsyan. Onun için Allah'tan korkuyorum diyenlerin kuru kelamlarına bakmayın, icraat isteyin. Hani adam diyor ki ben kaptanım diyor da denize açıldığı yok. Bir de ben kaptanım deyip duruyor. Nasıl kaptansın? Sen ne denize gittiğim var, ne gemi gördüğün var demezler mi? Onun gibi bir şey. Ben Allah'tan korkuyorum ama ibadetim yok. Nasıl inanacaksınız? Artistlerin çoğu da aynı şekilde televizyona çıkar, ben kısa sureleri namaz dualarını biliyorum. Hani kısa surede demezler de. Çünkü sure olduğunu da bilmiyorlar. Namaz dualarını biliyorum diyerek kendilerini halka sevdirmeye çalışırlar. Ama halkın ahlakını bozmakta hiç tereddüt etmezler. E siz şimdi bunların Allah'tan korktuğunu düşünür inanırsanız onlar da sizi kendilerine benzetirler. Asrımız hep böyle gençti. Rabbim şerlerinden muhafaza edesin. Yine Cenab-ı Hak وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ buyuruyor. Ve o Allah'tan korktum dediği halde Allah'ın emirlerini unutup yasaklarını çiğneyen Allah yolunda yürümeyen yürüyenleri bırakmayan Allah'ın kendisini unutturduğu gibi yani bu Allah'ı unutanlara Allah kendisini unutturuyor. Bakın dikkat edin ayette. Allah'ın kendisini unutan kişilere kendisilerini yani Allah'ı unutturduğunu ve onları acıklı bir azaba doğru hazırladığını bilin. Şimdi burada demek ki o Allah'tan korkuyorum diye yalan söyleyenlerin bir alameti varmış. Neymiş? Allah'ı unutuyorlar ve Allah da onlara kendisi.